zincirlerle bağlanmış ayakları bukağlanmış olarak mahşer yerine gelecek sorgu sorulacak kendisine sen bu mahiyetindekilere doğru muamele yaptın mı Allah'ın emrettiği şekilde başkanlık yaptın mı görevlerini yaptın mı yapmadın mı? yaptığı anlaşılırsa bu sorgulamanın sonunda bağları çözülecek eğer yapmadığı anlaşılırsa valilik yapmış ama berbat valilik yapmış Başbakanlık yapmış ama batırmış. Reis Cumhuriyetlik yapmış ama yakmış yıkmış ha. Veya komutanlık yapmış ama şöyle olmuş böyle olmuş. Veya bir yerde müdürmüş veya bilmem neymiş bilmem neyim nesiymiş filanın fesiymiş efendim. Yapmamışsa görevini o zaman cehenneme atılacak. Bağları üzerine bağlar bağlanıp cehenneme atılacak. Onun için her Müslüman talih olması gerektiği kadar muslihle olmak zorundadır. Bu yakın çevreden başlar. Kendi ailesinden başlar, akrabalarına yayılır, çevresine yayılır ve bütün insanlığa yönelebilir. Onun için hayatınızı yeniden gözden geçirin. Acaba Allah benim yaşantımdan ve çalışmalarımdan razı mıdır diye bir soruyu kendinize sorun. Efendim buralarda efendim e, sağlam köklü bilimsel çalışmalar yapın. Ciddi çalışmalar yapın. Yapan kişilerle işbirliği yapın. Bu merkez güzel bir çalışma yapıyor. Eksikleri olabilir. Siz tamamlarsınız. Siz daha güzelini yaparsınız. Ben şimdi dün bir Pakistan camiinde namaz kıldım burada. Lester'de. Cuma namazında Lester'de bir Pakistan camiinde namaz kıldık. Çok hoşumuza gitti. Arkasından salatu selamlar getirdiler filan. Gözlerimiz yaşardı. Biz de katıldık. Hoşlandık yani. Güzel. Güzel bir cami. Onlarla namaz kılmaktan da memnunum. Fakat orada bir arkadaşlar dışarı çıkınca dediler ki, ya niye bizim hocamızın geldiğinden haberimiz olmadı. Bu habersizlik falan. Ben de dedim ki, yani sizin burada ne kadardırsınız? E, şu kadar Müslümanız dediler. Lester'de. Deş aile bir yerde mevcutsa Beş ailenin beraber olması, ezanı okuması, namazı cemaatle kılması boyun borcudur. Bir, iki, üç, dört, beş, one, two, three, four, five. Beş aile bir araya geldi mi cami yapmak zorundadır. Ya evinin birisinin, uygun birisinin evinin salonu olacak, ya garajı olacak, ya bahçesi olacak, ya bir ev tutacaksınız. Beşiniz, efendim, paracıkları kıyacaksınız, efendim, kurban edeceksiniz paracıkları, tauntları, efendim, bıçağı alıp keseceksiniz, kıtır kıtır, Bismillahirrahmanirrahim, para kurban edeceksiniz, cami yapacaksınız. Burada bu kadar Müslüman varmış, dedim Türklerin bir camisi var mı? Yok. Olmaz. Türk'ün camisi olacak. Biz de camide namaz kılacağız. Camide namaz kılacağız. Herkes de camide namaz kılacak. Birbirimizi göreceğiz, haberleşeceğiz. Günde hangi Hangi cemiyet günde beş defa toplantı yapıyor? Söyler misiniz? Ben? Dünyada bizim kadar hızlı çalışan cemiyet var mı? Hangi dernek, hangi association? Başka? Foundation. Foundation. Ne var yani? Bizim kadar sık toplantı yapan başka bir dernek var mı? Dünyada yok. Biz günde beş defa toplantı yapıyoruz. Nerede? Camide. Cami ne demek? Toplayan demek. Cem eden demek. Cami bizi cem etmesi lazım. Tabi biz gitmiyoruz. Salih Müslüman bile değiliz. Müslüman olmamız lazım. İyi Müslüman bile değiliz ki camiye gitmiyoruz. Olmaz. Kaç beş kişiyiz? Kaç tane burada şeyimiz var, aile var? Bir cami kuramamışız. Irkçılık yapmıyorum, Türkçülük yapmıyorum ama bizim Pakistanlıların serat selamlarını anlamadık. Çok hoşumuza gitti. Makamı da hoşumuza gitti. Şeye de aldık. Kameraya da aldık. Diyoruz ki şimdi onu tercüme edelim. Türkçesini yazalım. Aynı besleyiyle biz de okuyalım. Çok hoşumuza gitti ama anlayamıyoruz. Bir sürü laflar söylediler. Anlayamadık. Ondan sonra benim tahmin ettiğim bir iki kişi vefat etmiş galiba. İnnardillah ve İnna İlehi dedik. Ama onu ferahetimizle anladık biraz laflardan. Anlayamadık. E bizim demek ki Urduca bilmediğimize göre Türk olması lazım. Bir dahaki sene burada desterde Türk camisi istiyoruz. Yoksa hapı yutarsınız. Kamçı ile geleceğiz. Uzun kamçı. Arkadaşlardan uzun kamçı istedim. Vallahi billahi bir Rus sirkine gitmişler. Herhalde dört metre boyunda bir kamçı aldılar getirdiler bana. Duvara asılı. Türkiye'de yanıma getirmedim ama bir daha ki getireceğim. Şırak diye böyle hani tabancasını alıyor ya şeyin elinden. Kamçıyla şöyle bir yapıyor. Adamın tabancasından dolanıyor. çekip alıyor. Öyle kamçı. Burada bir camimiz olması lazım. Lütfen. Please. Yani kamçı şaka. Please bir camimiz olsun burada. Evet. E, müslih Müslüman olmak için bir yeri olması, teşkilat olması lazım insan muhterem kardeşlerim. Şimdi Türkiye'de özel bir durum var. Gün akşam soru sordurttum cemaate. Sorularınız varsa söyleyin falan dedim. Efendim e, Türkiye'nin durumu ne olacak? Bizim dışarıdaki görevlerimiz ne filan diye soruyorlar. Doğru. Türkiye'nin durumu çok berbat. Ekonomisi yani iktisadı berbat. Bütçesi delik. Bütçeyi, bütçeyi kapatmak için, doldurmak için yalan uydurdular. 8 yıllık eğitim meyitim filan. Bütçe delik aslında. O sağlayacakları paralarla bütçeyi yamayacaklar. İşlerini götürmeye çalışıyorlar. Öyle şey olmaz. Havuzu deldikten sonra bütçe başka yerden yamanmaz efendim. Ama tabii onların maksatları e, yani hayır değil. Öyle yapıyorlar. Türkiye'de sıkıntılı durumlar var. Türkiye'de çalışacağız. Biz Türkiye'de ikamet eden insanlar olarak Türkiye'de çalışacağız, anlatacağız, yanlışları söyleyeceğiz, uğraşacağız, hakkımızı savunacağız filan. Ama siz de buralardan çalışacaksınız. Çünkü dayanılacak bir yer verin bulun demiş Arşim Milis miydi? Neydi o? Eski bir adam varmış, bilav söylemiş, fizikçi. Bana bir dayanak ver, Dünya yerinden oynatırım demiş. Uzayda bir dayanak vereceğiz adama. O da bir şey manevi kolu bulacak, Dünya'ya dayacak, Dünya'yı kaldıracak. Doğru. Biz o kadar uzunlukta bir şey verirsek ona veremeyeceğimizi biliyor, ondan istiyor. Dünya'yı yerinden oynatayım demiş. Yani bu aletin önemini gösteriyor, şeyi gösteriyor. Dayanağının ...sağlam olması halinde... ...insanın çok büyük güçleri yerinden oynatabileceğini gösteriyor. Bizim de... ...Türkiye dışından dayanaklarımız olmalı. Ses gelmeli. Efendim... ...Türkiye'nin durumlarını düzeltmeye çalışmalıyız. Muhterem kardeşlerim... ...bütün işler... ...paraya dayanıyor. Diyorlar. Ben tabii tam katılmıyorum. Bütün işler imana dayalıyor aslında... İman oldu mu parasız insanlar da büyük işler başarıyorlar. Çünkü Peygamber Efendimizin parası yoktu. Sahabe-i kiramın üstüne giyecek giyimi yoktu. Ama çok büyük işler başardılar. Fakat o iman olduktan sonra da gene işlerin yapılması paraya dayanıyor. Ebu Bekir Sıddık bütün servetini Peygamber Efendimizin önüne koymuş. Müslüman olduğu zaman 40 bin ve 60 bin mi altını varmış. Sarı sarı çikçil altınlar say say bitmez. Onların hepsini şeye vermiş. Peygamber Efendimiz'in emrine tahsis etmiş. Ebu Bekir Sıddık zengin insanken çocuk çocuğuna hiçbir şey bırakmamış. Allah ve Resulü yeter demiş bana. Bütün parasını Resulullah'ın emrine vermiş. Osmani Zinnureyn koca bir orduyu teçiz etmiş. Yüz deveyle efendim Şam'dan gelen bütün malları tasadduk etmiş kıtlık senesinde Medine ahalisine. Yüz deveyi de kesmiş etlerini de fakirlere dağıtmış. Yüz deve demek. Yüz tane man, kamyon. Yok. E-M-C. Kamyon demek. Almanya'da man olurdu burada. Olsa olsa E-M-C olur değil mi? Bedford olur. E-M-C olur. Yüz tane Bedford'u bağışlamış. Kamyon. iki yük dolu, erzak dolu. Ooo. Oh, Yüz tane. Öyle demek o. Yani o zamanın Bedford'ları deve, develerdi. Yüz mallarıyla beraber bağışlamış. Parasız işi olmaz. Her işin bir maddi tarafı vardır. İslam dininin maddi tarafı ne? Zekat ve sadaka. Peygamber Efendimiz'e bazıları demişler ki Ya Resulallah uzat elini. Ben seninle anlaşacağım, misafaa edeceğim. Sana inandım. Görüm sen Allah'ın Resulüsün. Beyat edeceğim sana. Elini uzat. Yalnız lütfen bana Lütfen bana zekatı zorunlu kılma. Ben zekattan afferim. Ben zekat vermeyeyim. Zaten 10 tanecik devem var. Ailemle de kalabalık. Şimdi şey bunlardan kalkar zekat vermeye çalışırsam malım azalır. Bir de erkekçe söylemiş. Yani dobra dobra, samimi insan olduğu için. O da bir sahibi tabi. Ben de bir insanım demiş hocam. Ne olur. Ya Resul bir insanım demiş. Bana cihat da de emretmeni demiş. <gülüyor> demiş. çok korkuyoruz. Canım çok biletli, evet bilmem. İken bazı sıra halinde bana Allah'a emanet olun, Allah'a yanında olun. Allah'a emanet olun. Gülüktörün uzmanı O da diyelim, ya resanlar, tamam. Cihada da, cihada da razı oldu. O şiddete beyan ediyorum. Daha bu vakit yüz budur. parasıyla vakitler tuttu oldu. O kısmı ziyarında. E, Ve e, e, şeyler paylaşıldı. Yani tutulduklar. Servetler paylaşıldı de aranızı Allah'ın şükürlerine Ben iş işe sonunda bir pıtıra dönüyorum. Gidip, olursa, bir de bir yansımdan bileceklerdi. Neyleyim, yar yoluna dökülmedik, dişleri neyleyim, hak yoluna el ödülmedik, malları neyleyiz, konuşmayalım. İlk ikisi bir başkası var. Anla Sıktım. Efendim, az yoluna verilmedik malları değil. kazan kazan kazan Hepiniz başkasının malını daha çok seviyorsunuz diyor <gülüyor> beyler. Bu sözü ne de diktiğiyi efendim, ikbetim anlayamaz. Herkes kimin malını sever? Altın çiğnirim der, para çiğnirim der, bankelerim der, mallarım der, dükkaneler der. Malını sever. Diyor, biriktirerek. Bir insan bir hayır yaparken 60 tane şey insanın anlatmasından yakayı kurtarıp Bir şeyden vermedin. Hakkı kalırsın der. Aç kalırsın der. Asla alırsın der. Serdendim de de. Allah versinler, der. Kov kapını. Bir Diyor ki, adamları, bir bir Kim gelirse vermiş. Kim gelirse Peygamber'e vermiş. Kim gelirse Peygamber'e vermiş. çok çok güzel bir elbirleri içindiler sırfda bir şey, şey görüyorlar ki öyle ama kurdunma işlemi adamlar gibi kutaklarla yaşıyorlar ya bir bir şey, da bir kutak bir şekilde basıkları, mi adamlar mı? yağmur yağmur da var ve çizme ve bu bir şeyler yapabilecek Toparla, ne dediğim toparla. Toparla, yapma. Çok iyi yapın, isterseniz. İsterseniz, isterseniz. İsterseniz, isterseniz. İsterseniz, isterseniz. İsterseniz, isterseniz. İsterseniz, isterseniz parayı benim adıma bassın, Sultan Mahmud'un parası diye, efendim, hutbeyi benim namıma okusun, benim devletimin sınırları içine girsin, yoksa gelirim, asarım, keserim, yakarım, yıkarım diye bir tehdit göndermiş. Şimdi bu kadın bu tehdidi almış, yaşlı, nihayet küçük bir bölgenin hakimi, ötekisi Sultan Mahmud'u bir ordusu var, filleri var, Hindistan'ı fethetmiş, Afganistan'a hakim, İran'a yayılmış Gazneli bu şeyi efendim Gazne devletini kurmuş. Ona cevap vermiş. Demiş ki böyle bir ferman göndermişsin. Sana tabi olmamı istemişsin. Tabi olmazsam gelip savaşacağını söylemişsin. Allah şahit ki gelir benimle savaşmaya kalkarsan ben de sana karşı koyarım. Ben de seninle çarpışırım. Çünkü Arslan'ın erkeği olduğu kadar kadın da olur dişisi de olur demiş gelirsen çarpışırım demiş. yani sen Arslan'san ben de Arslan'a neyim demek istiyor efendim aa iki şey olur demiş ben seninle çarpışırım iki şey olur iki ihtimal var ya demiş sen beni yenersin normal olanı bu çünkü sen kuvvetlisin, fillerim var, koca koca hortumlu, güp güp yere bastığı zaman yeri sarsan, sen beni yenersin. E demiş sen zaten bir sultansın, şöhretlisin, cihana namın yayılmış. Yani Sultan Mahmut bir ihtiyar acüze kadını yendi derler. Bu senin şanına, namına bir şey eklemez. Belki eksiklik getirir. Utanmamış da gitmiş bir ihtiyar kadına çarpışmış derler. Ya bu olur? Ya da demiş Allah bana yardım eder ben seni yenirim. Elde olmaz. O zaman demiş bütün cihana rezil olursun. Bir koca karı Sultan Mahmud'u yendi derler demiş. Onun için benim üstüme tek varma demiş. O da böyle bir mektup yazmış. Çok hoşuma gidiyor. Bu dilem diyoruz buna değil mi? İkilem. Mantıkta öyle de olsa sonuç bu. Böyle de olsa sonuç bu. Mantıkta dilemma. Yani ikilem deniliyor buna. Ee, bu cevabı alınca Sultan Mahmut oraya sefer yapmaktan vazgeçmiş. Yani aslanın erkeği olduğu kadar, dişisi de oluyor. Hatta ben biliyorum ansikövedilerden, televizyon programlarında, aslanın hanımları çalışıyor. Beyler yan gelip yatıyor, öyle uzanıyor. Ötekiler avlıyor, Bey de gelip yiyor. Bazen daha erkek de avlandı oluyor ama asıl avlanan hanımlar. Büyük işi şey yapan onlar oluyor yani. Onun için Bizde, bizim toplumumuzda kadınlar da çalışacak İslam için. Çünkü erkekler her yere giremiyor. Haremlik var, selamlık var. efendim Çeşitli zorluklar var. Kadınlar camiye gelemiyor. Çoluğu var, çocuğu var. Gelse cami bir hale dönüyor ki harp meydanı gibi. Biz allah Ekber namaza duruyoruz burada camide. Arkadan ta tuğ bağırmalar, şeyler. Bütün e, bu katalitik sobaların çakmaklarıyla oynuyorlar çaktırıyorlar onları. Bizim namazda aklımız bir geliyor, bir gidiyor, bir geliyor, bir gidiyor. Yani çocukların camiinde cemaate pusallat olması kıyamet alametleridir. Çünkü camide huzurla Allah'a ibadet edilecek. Gelemiyor camiye. O zaman ne oluyor? Ben kara kara düşündüm bu işi. Yani biz bu kadınlara İslam'ın haberini nasıl ileteceğiz diye buldum bir çare? Nasıl bir çare buldum? Uzay yoluyla, ses dalgalarıyla, akrar radyosuyla. Mutfağına kadar gidiyoruz. Anımız, bıdır bıdır, bıdır, bıdır mutfakta konuşuyoruz. Oturma odasında konuşuyoruz. Patates soyarken konuşuyoruz. Yün örerken konuşuyoruz. Sadece süpürge süpürürken uğultu oluyor u diye, o zaman konuşamıyoruz. Sadece zamanlarda hep konuşuyoruz. Çaresini ben böyle buldum. Bir de televizyon olsa tamamen göz göze efendim yüz yüze anlaşacağız. Onun için hep beraber İslam için çalışalım. Şu darı dünyada hayat imtihanını başarıyla verelim. Allah Teala Hazretleri bizi başarılı eylesin. Doktoramızı yapmayı, manevi doktorayı yapmayı nasip eylesin. Güzel sertifikalar, diplomalar almayı nasip eylesin. Sevdiği kul eylesin. Hüsnü hatime nasip eylesin. Efendim kabri cennet bahçesi olanlardan eylesin ahirette yüzü gülenlerden eylesin. Sıratı yıldırım gibi geçenlerden eylesin. Mahşer gününde Arş gölgesinde, Arş alanın gölgesinde nurdan minberlere oturup tribünlerden mahşer halkını seyredenlerden eylesin. Efendim, defter-divan et açmadan, ayıplarımızı etrafa saçmadan, kimseye duyurmadan affıyla affederek efendim bir gayri hesap cennetine dahil eylesin. Peygamber e komşu eylesin. Cemalini ayın on dördünü gibi görmeyi nasip eylesin. Selamun kavlem bir Rabbil Rahim ayetinde bildirilen selamına masal eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Aleyküm ve Sevgili Kardeşlerim. Sonra biz ailede e, karı koca ve çocuklar arasındaki ilişkilerin İslam'ın tavsiye buyurduğu tarzda uygulanmadığını muhtelif ülkelerde görüyoruz. Mesela burada e, İngiltere'de kadın daha müstakil, daha bağımsız, kocasına itaati az, efendim Türkiye'de erkek daha efendim, şey, kazak daha baskıcı, efendim daha dediği dedik. E, biz istiyoruz ki kadın ve erkek Allah'ın emrettiği çizgiye gelsin. Allah'ın kendilerine verdiği hakları ve selahiyetleri hakkaniyet ölçüsü içinde kullansın ve birbirlerini saysınlar, sevsinler. Aile, İslam toplumunun en küçük yapı taşıdır. En küçük birimidir. Bunun çok sağlam olması lazım. O bakımdan erkekleri bir yere, bir yere çağırıp da onları eğitmek gibi tek yönlü bir çalışma yapmıyoruz. Dergilerimizin içinde de hemen İslam dergisini kurduktan sonra kadın aile dergisini kurarak bunu fiilen gösterdik. Ayrıca erkeklerin kurduğu Büsçök Derneği'nin yanı sıra kadın aile dernekleri kurarak bunu gösterdik. Efendim, e, uygulamada gösterdik ve bunun da çok faydasını gördük. Onun için böyle toplantıların ailede muhabbeti de arttıracağını efendim e, düşünüyoruz. E, hanım yemek yapmak zorunda kalmıyor. Yemekler hazır oluyor. Ev işleminden uzak kalıyor. Efendim şöyle muhabbetli bir şey geçiriliyor. 3-5 gün geçirilmiş oluyor. O bakımdan yapıyoruz bu toplantıları. Bir de buralarda toplu ibadetleri tanıtmayı da amaçlıyoruz. Yani sabah namazlarını beraber kılmak. Bir Müslümanın günlük yaşantısı nasıl olur? Akşamı nasıl olur? Efendim, Kaçta yatmalı? Kaçta kalkmalı? Gece ne yapmalı? Gündüz ne yapmalı? Sabah namazından sonra Evrat ve İşrak namazı, ondan sonra diğer ibadetlerin beraberce yapılması, tasavvuf, tarikat efendim, dervişlik hakkında bilgiler efendim e, vermeyi amaçlıyoruz. Benim tespit ettiğim bir husus var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz böyle e, nazari bilgilerle, teorik e, çalışmalarla efendim e, İslamı yaymamış, aksine insanların arasına girerek, insanlarla aynı toplumda beraber yaşayarak İslamı öğretmiştir ve 23 yıllık bir zaman içine yayılmıştır İslam. 23 yıllık zaman içinde uyuyarak uyanarak yolculuk yaparak ticaret yaparak, efendim beraber ibadet ederek, çarşıda pazarda efendim her yerde İslamın uygulaması yapılmıştır. Buna e, sohbet yoluyla eğitim diyorum ben. Yani sohbet yoluyla eğitim böyle laf söyleyerek demek değil de. çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ Thank you very much. Yani arkadaşlık yaparak, bir arada bulunarak eğitim. Beraberlikten doğan bir eğitim. Laf söyleyerek değil de hal ile eğitim. Lisanı hal ile eğitim. Tasavvufun ana Şeyi, eğitimi budur ve bu peygamber efendimizin eğitimidir. Yani peygamber efendimiz en sallallahu aleyhi ve sellem en güzel örnek olarak sahabenin karşısındadır. Efendimiz böyle yapardı, ben de öyle yapayım diye öğrenmişlerdir İslam'ı. Yoksa uzun uzun icmal kitapları okuyarak efendim akaite ait şeyleri okuyarak filan böyle Müslüman olmamışlardı, görerek Müslüman olmuşlardır. i̇bn Ömer radıyallahu anh'ıma bir gün devesinden iniyor. Herkes de bu bilgili bir kimse dur bakalım ne yapacak diye bakıyorlar. Devesinden iniyor. Haçta Müzdelife'ye geldikleri zaman. Devesinden iniyor. Ondan sonra tekrar biniyor. Diyorlar ki niçin deveni bir ara durdurdun indin ve tekrar niçin bindin? Bilmiyorum diyor. Peygamber Efendimiz buraya geldiği zaman böyle yapmıştı. Veda Haccı'nda. Efendim Böyle yapmıştır, ben de ondan yaptım diyor. Yani Peygamber Efendimiz göstermiş, onlar görmüş ve Peygamber Efendimiz'i takliden, taklid ederek, İslami gerçekleri önlerinde elle tutulur bir örnek, bir misal var. Efendim, onunla şey yapmıştır. Mesela diyelim ki efendim bir buket nedir? Birisi anlatacağın zaman uzun boylu tarif etmek zorunda kalırsın. Ama buket budur dersen Herkes anlar işte bu kötü duymuş diye. Biter iş. Gözle eğitim daha güzel bir eğitimdir. Kolay bir eğitimdir. Halka uygun bir eğitimdir. Biz bu toplantılarda onu da amaçlıyoruz. Bunların her sene yapılmasını o vakıfından istiyoruz. Ee, sanıyorum İsveç'te epeyce zamandır yapılıyor. Yedincisi filan yapıldı. Almanya'da beşincisi yapıldı. Avustralya'da on altı, on yedincisi yapıldı. Türkiye'de bilmem kaçıncısı yapıldı. Efendim bu çeşit eğitimler yani, aile boyu. Efendim, böylece bir de bir araya gelince, aklı yerinde, fikri yerinde, tecrübesi yüksek kardeşlerimizle konuşuyoruz. Yani, yahu dünya nereye gidiyor? Türkiye'nin iç ve dış şartları nedir? Bizim ne yapmamız lazım? Müslüman olarak sorumluluklarımız nelerdir? Nasıl kararlar alalım diyoruz ve karar alıyoruz. Aldığımız kararların somut örneklerinden birisi Akra'dır. Mesela Akbük denilen bir tatil körfezinde toplanmıştık bin, bin kişi kadar. 9.50 yataklı bir otel dolmuştu, yandaki otellere de kaymışlardı misafirlerimiz, oralardan da odalar tutmuşlardı. Hı. Ne yapalım dedik, Efendim, denildi ki radyo-televizyon yayını yapmamız çok önemli, çok güncel, çok faydalı. Çok yerli yerinde bir çalışma olur. İslam bakımından Allah'ın rızasına uygun olur. İslam'ın tanıtılmasına uygun olur. Karar verdik. Akra'nın ak kelimesi o kararın alındığı akbük kasabasından geliyor. Akbük'te oldu bu. Ak olsun. Ondan sonra radyonun da rahatsızlığını alalım. Akra olsun dedik ama akra ikisi de şey demek. Arapça bir kelime oluyor ikisi. Ak artı ra ama Arapça'da bir anlamı var. Kur'an'ı en iyi okuyan, en iyi bilen demek. Yani bu radyo Kur'an'ın hakikatlerini anlatacağı için insanlara akra olmuş oldu. Ama işte o toplantıda akra çıktı. Öyle heyecanlı oldu ki o toplantının son günü, yani burada da şimdi bu toplantının son günüdür. Öyle heyecanlı oldu ki herkes ağladı. Heyecandan ağladı. Heyecandan titredi. Efendim akrayı kurmak için çok coşkulu efendim bir şey oldu gün oldu. Unutulmaz bir gün oldu. Demek ki böyle toplantıların böyle güzel meyveleri da oluyor. İslam, muhterem kardeşlerim, insanlık dinidir. Şahsın kendisine mahsus bir inanç, özel inanç sistemi olmaktan çok daha ve çok daha yüksektir. Sadece toplumla da ilgili değildir. Sadece Türkiye ile de ilgili değildir ile ilgilidir. Bütün insanlarla il ilgilidir. İnsanlık dinidir. Biz bu dergilerimizi ilk çıkarttığımız zaman İslam adını verdik dergimize. Çıkarmaya başladık ama İslam dergisinin içinde İslam iktisadı vardı. Efendim siyaset vardı. Teknik vardı. Tıp vardı. Her şey vardı dergimizin içinde. Nokta dergisi filan bizi tenkit ederken iyi siz anladık diyor yani Müslümansınız ama diyor anladık ama diyor Niye bunlardan bahsediyorsunuz? Onlar alışmışlar e, İslam'ı camiye tıkıştırma, ezan oku, namaz kıl, yat kalk, selam ver, evine git, tamam. Çarşıda, pazarda İslam yok, siyasette İslam yok, ticarette İslam yok, güncük hayatta İslam yok. Öyle şey olur mu? Biz de dedik ki, biz İslam'ı sizin gibi anlamıyoruz. İslam e, böyle dar bir çerçeve içinde değildir. İslam hayat demektir. Yaşayış tarzı demektir. Yaşayış yolu, üslubu demektir, biçimi demektir. Biz İslam böyle anlıyoruz. İslam'ın içinde siyasette vardır. Bazıları övünerek efendim bazı kuruluşlar ve kişiler diyorlar ki ben siyasetle ilgilenmiyorum. Olmaz, eksik kalır. Evzü billah yine şeytanı ve siyaset öyle şey olur mu? Peygamber Efendimiz devlet kurmadı mı? İslam devleti kurmadı mı? Medine'de anayasa mahiyetinde bir hukuki eser ortaya koymadı mı? Düzenleme yapmadı mı? Yaptı. Devlet başkanları kabul etmedi mi? Devletlere elçiler göndermedi mi? Gönderdi. Yani toplumda bir toplum olduktan sonra onun dış ilişkileri olmaz mı? Dış ilişkiler siyaset demek değil mi? İç düzenin sağlanması iç siyaset demek değil mi? İslam'da siyaset olmaz olur mu? İslam siyasetle ilgilenmez mi? Ben nasıl ilgilenmem? Türkiye'de olan olaylarla efendim niçin ilgilenmem? Ben her şeyden önce bir vatandaşım. Elbette her vatandaşın sahip olduğu hak kadar hakka sahibim. Siyasete de ilgilenim. oy hakkım da var. Efendim camiye siyaset girmesin. Tabii camiye siyaset girmesin derken kastedilen başka olabilir ama camidekilerin hepsi siyasetle ilgilenebilir. Camiye siyaset girmesin. Camiye müspet siyaset girsin. Niye girmesin? Yani pisi, olumsuzu, yanlışı, kötüsü girmesin ama olumlu siyaset girsin. Pekala İstiklal Harbi Kassamonu'nun Nasrullah Camii'nde başlamıştı. Orada Mehmet Akif ateşli konuşmalar yapmıştı. Halkı galeyana getirmişti. İstiklal Harbi'nin ruhu elbette camide başlamıştı. Niye camiye siyaset girmişti? Elbette camide siyaseti konuşabilmeliyiz. Elbette hatip minbere çıktığı zaman siyasetten bahsetmeli. Bir siyasinin çirkin bir işini anlatabilmeli. Bu yanlıştır. Türkiye'de yanlıştır bu. Yani ben yanlışları böyle efendim başkalarının kabul edip, yutuverip verip efendim şey yapmadığı yanlışları söylemekten zevk alıyorum. Birileri diyorlar ki efendim İslam hoşgörü dinidir. Hadi oradan diyorum ben yazımda. Yalan söylüyorsunuz. İslam hoşgörü dini değildir. İslam kötülüğü hoş görmez. İslam yanlışla hayat hakkı tanımaz İslam bir yanlışlığı gördüm onu düzeltmeyi emreder. Öyle değil mi? Bir yanlışlığı, bir tersliği, bir kötülüğü, bir günahı gördüğünüz zaman elinizle düzeltin diyor Peygamber Efendimiz. Müdahilecidir Müslüman. Müsamahalı değildir. Müdahaleci müdahale eder. Yaptırmaz. Diyor ki İmam Gazali, adamın elinde içki şişesini görürsen alırsın, kırarsın. Emri maruf nehymin bir farzdır. Yani iyi olan şeyi emretmek, kötü olan şeyi efendim Yasaklamak, yaptırmamak önemlidir. İslam müsamaha dinidir, hoşgörüdür, hoşgörü dinidir demek yalandır, yanlıştır. Ya cümleyi tam kurmalı? Yasaklamak, yaptırmamak önemlidir. İslam müsamaha dinidir, hoşgörüdür, hoşgörü dinidir demek yalandır, yanlıştır. Ya cümleyi tam kurmalı, efradını cami, ayarını mani olarak tam söylemeli cümleyi, İslam her şeyi hoş görmez. İslam hoş görür. Dini değildir, İslam haktan yana. Tarafkirlik dinidir. Hakkın tarafını tutar ve hak için mücadele eder. Millet bunu anlamıyor. Anlamayınca ne oluyor? Zarar oluyor. Hoş görüyor, her şeyi hoş görüyor. Suistimali hoş görüyor. Yalancı politika içi hoş görüyor. Şirkin hoş görüyor. Haksızlığı, hırsızlığı hoş görüyor. Olmaz. Bunlarla mücadele eder Müslüman. Mehmet Akif ne diyor? Çiğnerim. Çiğnenirim. Hakkı tutar, kaldırırım. Yani bir şeyler olur. Alt alta, üst üste bir gürültü, bir patırtı ama çiğnensem, çiğnensem, çiğnensem de hakkı tutarım, kaldırırım diyor. Hakkın kalkması lazım. Bayrağın burca çekilmesi lazım. Kötülüğe müsaade edilmemesi lazım. Kötülüğün engellenmesi lazım. Kötülük engellenmezse toplum batar. Gemi batar. Biz öyle yalan dolan şeyleri kabul etmiyoruz, yutmuyoruz. İslam'da siyaset de vardır. Bunu da söylüyoruz. İslam'da siyaset olmazsa İslam yarım olurdu. İslam hayatın her dalına yön verir. Nizam verir. Uzayda da İslam vardır. Uzayda da efendim uzay mekiğinde yaşayan bir insanın namazıyla ilgili abdestiyle ilgili hükümler olacaktır. Mesela yani İslam neyse, hayat insan neredeyse hay hay hayatta insanın karşılaştığı mesele neyse İslam onunla ilgilenir. Onun için efendim e biz toplumlarla, devletlerle, siyasetlerle, dünya ile, Türkiye ile, Amerika ile, Avrupa Birliği ile, Çinle her şeyle ilgileniyoruz. Bizim İslam dergisi bakarsınız Çin özel sayısı yapar. Çin'i anlatırız. Çünkü Çin bir buçuk milyar nüfuslu önemli bir topluluktur. Bunu, bunu ihmal edemeyiz. Çin'in İslamlaşması lazımdır. Çin'e yönelik çalışmalar yapmamız lazımdır. Rusya ile ilgili yayınlarımız vardır. İç siyasette ilgili röportajlar, mülakatlar, yayınlarımız vardır. Yani her şeyle ilgileniriz. Tabi her şeyle ilgilendiği zaman insan, muhterem kardeşlerim ya kişisel olarak ilgilenir, bu kişisel olarak ilgilenmek Hasımlara sinek vızıltısı gibi gelir. Müslümanın birisi kişisel olarak siyasette ilgileniyor, bir şeyler söylüyor. Sinek vızıltısı gibi gelir. Hız bir sinek geçti buradan. Tamam. Korkmaz. Madem toplumla ilgileniyoruz, madem devletle ilgileniyoruz, madem uluslararası ilişkilerle ilgileniyoruz, o zaman işbirliği lazım gelir. Birlik ve beraberlik lazım gelir. Şimdi millet bir de kızıyor bize, bizim gibilere efendim. Bunlar ümmetçi diyor. Tabii ümmetçiyiz. Yani sınırın bu tarafındaki insan da öbür tarafındaki insan değil mi? Onun canı yok mu? Kuzey Irak'takine yazık değil mi? Saddam'ın zulmünden, emperyalizmin fitne ve fesadından mahvoluyorlar. benim kardeşlerim. Ben niye orayla ilgilenmeyeyim? Niye Çeçenistan'la ilgilenmeyeyim? Niye Bulgaristan'la ilgilenmeyeyim? Niye Sırbistan'la, Sırbistan'daki, Sancak'taki, Kosova'daki kardeşlerimle ilgilenmeyeyim? Niye Rusya'daki kardeşlerimle, Çin'deki kardeşlerimle ilgilenmeyeyim? Niye Hindistan'daki kardeşlerimle ilgilenmeyeyim? Böyle saçma şey mi olur? Elbette ümmetçi Elbette efendim, nev-i beşer kardeşimdir. Yeryüzü vatanımdır. Elbette. Türkiye'yi severim. Türkiye'yi severim ama dünyadaki öteki insanları da seviyorum. Onlar benim Hazreti Adem'den kardeşim. Almanya'da bir araba alacaktık. Gittiğimiz dükkana dedim. Biz siz ne kardeşiz? Şaşırdı böyle biraz. Hazreti Ademden, oh sor, yes diyor filan, tamam diyor. Yani Hazreti Adem'in evlatlarıyız hepimiz. Beni Adem, Azayek Diğerent birbirlerinin parçasıdır. Kafirle ilgileniriz, Müslüman olsun diye. Müslümanla ilgileniriz, ilgileniriz, yardımımız olsun diye. Onun için birlik ve beraberliğe çok önem veriyoruz. Benim şurada bir yazımdan bir şey, yani bunları sirsiz geleceksiniz, beni dinleyeceksiniz diye söylemediğimi göstermek için son dergimizin son sayısından bazı şeyler okuyacağım. efendim. Hem dünyada hem ahirette huzur ve saadet için tek çare diye İlim ve Sanat Dergisi'nin son sayısında bir yazı yazmıştım. efendim. Orada diyorum ki kendi samimi tespitim ve kanaatim dünyada hala kaba kuvvet ve orman kanunu cari ve hakim. Kaba kuvvet hakim. Adalet hakkaniyet hakim değil. Süper devletlerin, efendim büyük devletlerin zulme hakim. Onlar silah fabrikaları kapatması diye harp bile çıkartabiliyorlar. Petrolleri kendileri sömürmek için iki milleti birbirine düşürebiliyorlar. Kaba kuvvet, entrika, fitne ve fesat hakim. Efendim mazlum milletlere, zayıf insanlara haklarını tanımıyorlar. Onların haklarını yiyiyorlar haklar ve hürriyetler de kolayca alınmıyor. Amerika'da haklar ve hürriyetler var. İngiltere'de haklar ve hürriyetler var. Efendim, Almanya'da haklar ve hürriyetler var ama kendileri için. Kendilerinin dışındakiler için değil. Kendilerinin dışındakileri bunları tanımıyorlar. Bu, Roma hukukundan beri, beri batının şeyidir. Batının hukuk anlayışıdır. Roma hukukunda bir vatandaşlar vardır. Bir de Efendim, vatandaş olmayanlar vardır. Onların hiçbir hakkı yoktur. Onlara karşı durum başkadır. Yahudi inancında bir Yahudiler vardır. Yahudilerin dışındakiler başka türlüdür. Onların hakkı, hukuku yoktur. Onların hukuki tabirlerini falan ben bilmiyorum ama hukukçu, profesör arkadaşlarımın bir konferansından hatırlıyorum. Avrupa hukuku da böyledir. Kendileri için olan şeyler başkaları için yoktur. Haklar ve hürriyetler. Onun için Avrupa'da daima Avrupalının davranışında çifte standart görürsünüz. Onun için haklar ve hürriyetler size verilecek diye boş yere beklemeyin. Elinizde buket, durakta, istediğiniz gelecek diye haklar ve hürriyetler gelecek randevunuza diye boş yere beklemeyin. Çok beklersiniz, üzerinize çok karlar, yağmurlar yağar, ayaklarınız kök salar, ağaç olursunuz, gelmez haklar ve hürriyetler. Ne yapacaksınız? Hakları ve hürriyetleri siz arayacaksınız. Siz alacaksınız, siz bulacaksınız, siz sağlayacaksınız. Ben bunu Türkiye'de de böyle söylüyorum. Kızıyorlar bana. Diyorum ki, halkı isyana teşvik ediyor diyorlar bu hocam. Hayır, halkı isyana teşvik etmiyorum. Halkı hak ve hürriyetlerini aramaya, kanuni haklarını savunmaya teşvik ediyor. Yalan söyleme. Doğru konuş. Yani ben halkı, hak ve hukukunu korumaya davet ediyorum. Ee, haklar ve hürriyetler ciddi mücadelelerle, kuvvet dengeleriyle bazı bazı gücüyle bununla alınıyor. Efendim yürüyüşler yapılıyor, baskılar yapılıyor, efendim boykotlar yapılıyor. Başkaları öyle yapıyorlar, biz başka türlü yapabiliriz. Öyle alınıyor. Ee, büyük yığınlar ve pek çok kişi bunları bilmiyor, haklarını savunamıyor, harekete geçmiyor, gayret etmiyor, zahmet çekmiyor, ter dökmüyor. Böylece hakları çiğneniyor. Hazineden paralar birilerinin cebine hortumla alınıyor şekilde Hocam yani hortumlar da böyle, altınlar. O, birilerinin cebine gidiyor. Süper e, efendim, şirketlerin ceplerine gidiyor. Onlar bizim sayemizde zengin oluyorlar. Ondan sonra da kuvvetlendikleri için hükümetleri indirip bindiriyorlar. Sen aşağı in. Çocuk bahçesinde salıncakta çocukların nöbet değiştirmesi gibi. Sen aşağı in, bu sallanacak. Bu otursun, o sallanacak. Efendim, salla babam salla. Böyle yapıyorlar. Onun için biz diyoruz ki, muhterem kardeşlerim, birlik ve beraberlik içinde olun. İnşallah sözü fazla uzatmıyorumdur. Efendim, nerede olursanız olun. Ama birlik ve beraberlik içinde olun. Yurt içinde veya yurt dışında birlik ve beraberlik içinde olun. Hangi toplumda yaşıyorsanız yaşayın. İngiltere olabilir, Amerika olabilir, Almanya olabilir, Fransa olabilir. Yaşadığınız toplumla ilgilenin. Toplumun fertleriyle ilgilenin. Toplumun meseleleriyle ilgilenin, derneklere, teşkilatlara, partilere, yönetimlere katılın. Yanlış devam etmesin. çeker misiniz? Bilmem. ya, Külahin Bey edasıyla Efendim, oturarak kılır. şey şoför kendisi değil muavini bile de müfti müftü kesiliyor. Teyemmümle abdest al oturduğu yerden namaz kıl. Otobüsü durduramayız. Tekerlek bir patlıyor. Güm. Allah patlatıyor. Patlattırıyor. Tekerlek güm diye bir patlıyor. Ondan sonra herkes aşağı iniyor. Bakıyorsun herkes abdest almış. Bakıyorsun cemaatle kocaman bütün otobüs namaz kılıyor. E ne oldu? Hani siz demin ben söylediğim zaman hiç bana yan çıkmadınız. Gık demediniz. Şimdi araba durunca namaz kılıyor. Yani ben söylemeseydim kılmayacaklar. Pısırık, sessiz, hakkı desteklemiyor. hakkının yanında yer almıyor. Herkes dese ki, arkadaş namazı kılacağız biz. Çişim geldiği zaman yüz numaranın önünde durmuyor musun? Duruyorsun. Şimdi namaz kılacak. Hadi bakalım. Karadeniz'de gelip giden efendim otobüs firmaları hacı babalar sinirli olduğundan hamsi yediğinde, sakallı olduğundan duruyor namaz vakitlerinde. Hatta bilet satarken diyor ki, bizim firma namaz vakitlerinde mola verin. Tabii ya. Bak, işte bundan. Pazı gücüyle oluyor. Onun için e, iştirak edin meselelere ve girin, fikrinizi söyleyin. İyi insanlarla işbirliği sağlayın. Ben şimdi burayı gezdim. Dün gezdirdiler beni. Hocam dediler, sizinle tanışmak istiyorum. Dedim ya ben Aycislertikz bir kimse. Niye bunlar benimle tanışmak istiyor? Gezdireceğiz dediler teşkilatımızı, teşkilatımızı. O bilgisayarlar var, işlemeler, çalışmalar, bölümler, seksiyonlar, section'lar vesaireler. vesaire. Çok hoşuma gitti. Güzel bir teşkilat. Ben bunlarla şimdi işbirliği yapacağım. Kafama koydum Neden? Benim gibi çalışıyor. İyi insanlarla işbirliği yapmak lazım. Senin gibi olan insanla bütünleşmelisin, birleşmelisin. Onlar nasıl birleşiyorlar birbirleriyle? İki tane hayyaş birbirini kokusundan tanıyor. Hemen yan yana geliyorlar. Hemen ve birlik beraberlik kuruyorlar. İki Müslüman da selamünaleyküm diyecek. Duruştudan belli olacak. Bıyıksızlara taş atacağım şimdi. Bıyık bırakın, sakal bırakın belli olsun Müslümanlar. Amerika'dan bir arkadaş gelmişti. Şaka yapıyorum yani özel şartlar. Neyse onu yapın da. Ama tabii bir Müslüman olarak. Amerika'dan bir Müslüman geldi. İnce bir Afgan entaresi giymiş. Uzun dize kadar. Kenarı yırtmaçlı. Bir de Afgan şalvarı giymiş. İskender Paşa da geldi benim o, o dağla. Karşıma oturdu. İnce, tiril tiril. Böyle beyaz bir şey. Amerikalı kendisi. Niye böyle giyindiniz dedim yani. Ben ben niye, Afgan kıyafetini ben seviyorum da, niçin soruyorum? Üşüyor diye yani. Bak burada hava serin biraz. Niye böyle giyindiniz derken, onu kast ederek sormuştum. O da yanlış anladı. Niye İslami giyindiniz diye soruyorum sandığı. Afgan kıyafeti güzel. İslami neden? Örtüyor. Tesettürü sağlıyor. Efendim rahat. İstersen ata binersin. İstersen motorsiklete binersin şimdi. Hata pata pata. Ondan sonra her türlü hareketi yaparsın. Judo, karate taekwondo. Hepsine müsait kıyafet. Çok güzel. Dedi ki... Sandı ki niye Amerikalı gibi giyinmedin de Afganlı gibi giyindin diye sordum. Sandı. Dedi ki hocam ben New York'tayken arabayla gidiyordum. Yolda iki kişi kavga ediyordu. Baktım bir zenciyle birileri dövüşüyorlar. Dört beş kişi. Kırın birbirinizi dedim diyor. Bastım gaza geçtim gittim diyor. Yani bana ne? iki Amerikalı çarpışıyor dedim diyor. Fakat diyor ertesi gün öğrendim birisi ötekisini öldürmüş orada, o dövüşenlerden, birileri ötekisini öldürmüş, o öldürülen Müslümanmış diyor. O zaman diyor, çok pişman oldum diyor. Keşke inseydim, ayırsaydım diye veya polis çağırsaydım, yardımcı oldum diye, neyse nasıl yapabilecek idiyse, onu yapmadığına çok pişman olmuş. Ama diyor, kusur onun diyor, İslamca giyinseydi yardımına koşardım diyor. Önemli bir şey. Yani bir Amerikalı'nın böyle düşünmesi ilginç. Amerikalı Müslüman gibi yiğit Amerikalı askere gittiği zaman kıtada diyormuş ki ben sizin gibi böyle şeysiz, perdesiz yerde duş almam. Ben Müslümanım. Efendim ben sizin gibi soyunamam. Siz Müslüman ülkelerle savaşırsanız inancımdan dolayı ben sizin ordunuzda onlara karşı çarpışmam. Kabul diyorlarmış onlar da yani. Muhakeme. Hakim karar veriyormuş kabul. Şimdi bir haber geldi bilmiyorum doğru mu Amerika'dan şey yapacağım, Tahkik edeceğim. Amerika'da başörtüsü, dini e, efendim giyim kuşam, masasının üstünde Kur'an-ı Kerim bulundurmak vesaire falan serbest olmuş. Hatta Türkiye'deki bir profesör arkadaş yazdı. Herkes gider Mersin'e biz gideriz tersine diye yazdı. Türkiye'de her şey yasaklanıyor. Amerika'da her şey efendim böyle İslam'ın lehine genişliyor haklar efendim, güzelleşiyor. Onun için e, derneklere katılın, teşkilatlara, partilere, yönetimlere işrak edin, iyi insanlarla işbirliği sağlayın, haklı olduğunuz kadar kuvvetli olmada çalışın. Haklısınız çünkü Müslümansınız, haktan yanasınız, Kur'an ehlisiniz, hadis ehlisiniz, ama yetmez, haklı olduğunuz kadar da kuvvetli olmanıza gelsin. Çünkü zayıf olduğu zaman ezecek, hakkı ezecek batıl. Hazreti Ömer radıyallahu anh buyurmuş ki: "İlallahi eşkü da'fel emini ve khiyanetal kavi." Allah'a arz ederim. Em emin, güvenilir insanın zayıf olmasını ve efendim kuvvetli insan da hainlik etmesini Allah'a yakınırım. Dert, dert, dert, dert olarak buyurmuş. Yani bu dönem kardeşlerim Haklı olan zayıf olursa çok büyük zulüm oluyor. Yazık oluyor. Hakların kuvvetli olması lazım. Kuvvet de birlikten doğuyor. Yani tek başınızda olduğunuz zaman sinek vızıltısı gibi oluyor. Birlik beraberlik içinde işte olduğunuz zaman jet sesi gibi oluyor. Deyince herkes böyle camlar patlıyor falan, kırılıyor. Neden? Efendim, birlik ve beraberlikten kuvvet oluyor. Efendim bir de efendim düşmanı korkutucu, caydırıcı, ürkütücü olun ki e, haksız hesap sorulacağını bilsin ve korsun diye yazıyoruz. İsyancı diyorlar bize. Onun için. E, ama bunları yazıyoruz ki Müslümanlar uyansın. Dikkat ederseniz İslam ülkelerinin hepsinde diktatörlük vardır. Hepsinin başına bir zalim geçmiştir ve hiç insan hakları vesaire filan yoktur. Seyahat hürriyeti yoktur, haberleşme hürriyeti yoktur, bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne yoktur. Bir Türkiye'de var. Bir Türkiye'de elhamdülillah biraz hürriyetler var. Bu tabi elden kaçırılmaması lazım. Bizim de öteki İslam ülkelerine benzetilmememiz lazım. Canımıza okunup da efendim yamuk yumuk bir hale getirilmememiz lazım. Bu da çalışmayla olur. Bu çalışmalarda da tabi e, buradaki okumuş kardeşlerimizin, efendim batıyı bilen kardeşlerimizin büyük faydası Olacaktır. Bütün Müslümanların en önde gelen görevi dini için çalışmaktır. Mesleğinizi sormuyorum. Her meslekten olabilirsiniz. Ama asıl mesleğiniz İslam. İslam mücahidi olmaktır. Hepiniz İslam ilahiyatçısınız. Sızınız. İslam mücahidisiniz. Hepiniz İslamla ilgili çalışma yapmak zorundasınız. Cihat bütün Müslümanlara arzdır. Allah -u Teala Hazretleri buyuruyor ki: "Ey iman edenler, könü ensar Allah. Ey iman edenler hepiniz Allah'ın yardımcıları olursunuz." Allah'ın yardıma ihtiyacı yok ama Allah buyuruyor bu sözü. Allah güç kuvvet sahibidir, kainatın sahibidir. Her güç kuvvet ondadır. La ilahe e illallah sözü bunu ifade ediyor. Gizli tevhid budur. Bütün gücün kuvvetinin Allah'ta olduğunu bilmek la ilahe illallah'tan daha derin bir tevhid inancıdır. Ama Allah'ın yardımcısı olun diye emrediyor Allah. Kunu ensar Allah. Allah'ın ensarı olun. Yardımcılar olun. Bu ne demektir? Allah'ın dinine yardım edin. Ebu Bekir Sıddık nasıl yardım etmişse? Halbuki manufaturacıydı. Ebu Bekir Sıddık'ın mesele Ömer Ömer'in Faruk nasıl yardım etmişse? Ömer'in Faruk daha da çobanlık yapmıştı. Osman İzinnureyn nasıl yardım etmişse? Ali Mürteza nasıl yardım etmişse? Ensar ve muhacirin ziraatçı, hurmacı, vesaireci, her neyse, İslam'a nasıl yardım etmişlerse, Ebu Eyyub el Ensar'ı nasıl gelip İstanbul'da vefat etmişse, Hüsem Abbas nasıl gidip Semerkant'ta vefat etmişse, efendim bizim Diyarbakır surlarında nasıl ashab varsa, şimdi baraj suları altında kalan efendim, Güneydoğu Anadolu'da kaç tane sahibi kabri varsa, siz de Allah'ın yardımcısı, Allah'ın dininin hizmetlisi, Olmak durumundasınız. Asıl işiniz bu. Her işinizi buna göre ayarlayacaksınız. Mesleğinizi burada kullanacaksınız. Bir misal vermek istiyorum. Münih'te bir kardeşle tanıştık. Salih isimli Salih bir kardeş. İyi bir kardeş. Oto lastiği işi yapıyor. Şehrin kenar mahallesinde, Varoş'unda, da Oto lastiği lastik alıyor, satıyor. Plan. Böyle bir geniş alanı var. Efendim, burada lastikler var, yeni lastikler var. Ne yapmış? Yeri geniş, alanı geniş. İş yerinin arkasına kocaman bir mescit yapmış. Buradaki mescit kadar. Bundan daha büyük. Şimdi de büyüttü üç misli. Bunun üç misli, dört misli oldu. Bir mescit yapmış. Ne yapıyor? İş yerinin yanına mescit yapıyor. Yani Allah'ın dinine yardım ediyor. Biz de kalkıp, fark etmek kolaylığı var. Efendim, rahat şey yapabiliriz diye Kalkıp orada cuma namazlarını orada kılıyoruz. Bak kendisi lastikçi iş yerinin arkasına efendim ne yapmış? Bir mescit yapmış. Bu bir. Bir cuma namazını kıldık. Çok tatlı dilli güne çözdüğü bir kardeş bizi bürosuna çağırdı. Bürosuna gittik. Lastikler raflara dizilmiş. Bir bank var. Kendisi bankın arkasında bilgisayarı var. Efendim. Müşteri geldik, Alman. Alman bir bey geldi, bir de kotlu, kot pantolonlu bir kızı, yetişkin bir kızı geldi. Kot pantolonlu bir kızı, yetişkin bir kızı geldi. Lastik alıyorlar, biz de kenarda masada çay içiyoruz. Ama duvara boydan boya, çocuk boyundaki harflerle, Efendim Allah'tan başka tanrı yoktur. Hat yol İslami falan gibi yazılar yazmış. Yani destekçi dükkanı içinde. Şimdi destek alırken Alman sordu. Bunun manası nedir? Bütün tatlılığıyla la ilahe illallahı anlattı. Alman'a ve şeyle. Haklısın dedi yani. Doğru dedirdi. Şimdi dedi yani Hz. İsa'ya tapmak doğru değil. Hz. İsa'dan önce de insanlar vardı. Onlar kime tapacaktı? Aç yoktu, put yoktu. Kime tapacaktı? Hz. İsa gelmiş de insanları kurtarmış. Hz. İsa'dan önce de insanları kurtaranlar var. Bence Hz. İsa mı kurtardı insanları? İbrahim Aleyhisselam da kurtardı. Nuh Aleyhisselam da kurtardı küfürden. Ama dinlemediler. Alay ettiler. Tufanda helak oldular. Ayrı ama yani... Onlar Allah'ın görevli kulları. Onun için ona tapılmak doğru değildi filan dedi, kabul ettirdi. Bizim bir arkadaş, Efe bir arkadaş var. Gülhan Bey. Türkiye'deki gülgücü harekete filan da katılmış. Herhalem Gorbiç görmüş filan bir kimse. Efe bir ara Esrar filan da çekmiş, sonra Tevbekar olmuş, Müslüman olmuş. Bir kimse. Sonra esrar çekenleri, esrar keçileri kurtarıyor. Öyle çalışmalar yapıyor. Şimdi onunla bir uluslararası seyahatte yan yanaydık. Çok beğendim. Çok girgin bir arkadaş. Bir Budist'in taksisine bindik. Havaalanına gidiyoruz. Taksici, şişko bir adamın göbekleri, göbek deliği görünen, örtüyle şöyle bacaklarını örtmüş bir şişko adamın, dazlak kafalı bir adamın heykeline koymuş oraya. Küçük şöyle şu kadar efendim çıplak bir adam. Bağdaş kurmuş. Elini böyle mi yapmış ne yapmışsa? Bu ne dedi? Biliyor tabi. Budanın heykeli. Ondan sonra bu ne dedi? şu i̇şte bu Buda filan dedi o da. Peki bunlar önce neydi bu dedi? Bu malzeme. Bundan önce neydi? Bu neden yapılmış dedi. İşte pirinçten yapılmış. Sarıdan yapılmış bir malzeme. E dedi bundan önce bunun bir kutsallığı var mıydı? Pirinç. ...eridiği zaman, burada halindeyken... ...bunun bir kıymeti var mıydı? Yoktu. Sonra bunu sizden biriniz bu hale getirmedi mi? Döktü. Oydu muydu bir. Bu da heykeli yapmadı mı? Yaptı. E dedi utanmıyor musunuz siz... ...dedi böyle kendi elinizle yaptığınız şeye... ...tapınmaya? Olur mu öyle şey falan dedi. Havaalanına 25 dakikada gideceğiz... ...yağmur yağıyor. Arkadaş onu benzetti. <gülüyor> bir tepeden tırla ...efendim... E, ...yıkadı, temizledi, batırdı, çıkardı... Haklısın dedipti. Boşuma gitti. Çok da tatlı anlatıyor. İngilizcesi çok güzel. Anlattı. Adamın bir daha ilahe illallah demediği kaldı. Demek ki her yerde, her meslekten, her zaman, her an İslam'a hizmet etmek mümkündür. Siz de öyle olacaksınız. Bizim de öyle olmamız lazım. İslam böyle yayılmıştır. Bundan sonra da böyle korunacak ve yayılacak. Bizim ilk vazifemiz, sizin ilk vazifeniz bu. Bunu yapacaksınız sevgili kardeşlerim. Efendim insanın İslam'da iki büyük görevi var. Yani belki ilmihal kitaplarında başka başka sözler duymuşsunuzdur. Ama ben çok kolay hatırda kalacak bir şey söylemek istiyorum. İki görevimiz var. Müslüman olarak iki görevimiz var. Bir, hepimizin iyi insan olmamız gerekiyor. Yani iyi insan nedir? Kur'an-ı Kerim'de tarif edilen Kamil Müslüman'ın vasıfları, hadis-i şeriflerde anlatılan, kitaplarda yazılan bir şeyler var. Hatta bizim neşriyatımız arasında da var. İyi bir Müslüman'ın vasıfları, iyi bir müminin vasıfları diye Küçük bir cep kitabı da var. Hadislerden derlenmiş bilgiler. Doğru sözlü olacak. Efendim bilmem, vesaire vesaire adaletli olacak. Ee, ibadetini ihmal etmeyecek, haram yemeyecek. Sıralanmış. Şimdi efendim bir vazifemiz iyi insan olur. Eğer iyi insan olmamışsak iyi Müslüman değiliz. Yani ticareti hileli. Sözünde dönek. Sattığı mal kötü. Evi, dükkanı pis. Efendim, tamam iyi Müslüman değil. İyi Müslüman temiz olacak, düzenli olacak, verdiği söze sadık olacak, adaletli olacak, hakkaniyetli olacak. Efendim, hazine bulsa bile sahibine verecek. İyi insan olacak. İyi ahlaklı insan olacağız. İyi koca olacağız. Hanımsek iyi hanım olacağız eşimize. Anneysek iyi anne olacağız çocuğumuza. Komşuysak iyi komşu olacağız arkadaşımda. İyi insan olmak. Bir vazifemiz bu. Tabi iyi insanlıkla ilgili görevler çok. Hatta ben burada bir tanesini aldım. Buradaki yayınlar arasında bir Müslümanın efendim ne gibi şeyler yapması lazım için? Onları yazmış. İsmini unuttum. Şimdi öbür şeyde İngilizce. Burada bile var. Yani alıp okuyabilirsiniz. Gayet güzel bir şey. Efendim Leysi isimli bir kişi yazmış. İngilizce. Bir vazifeniz iyi insan olmak. Allah'ın sevdiği iyi bir kul olmak. Bu bir. Buna salih insan olmak diyoruz. Salih insan olmak. Salih ne demek? İyi demek. Uygun demek. Uygun bir Müslüman. Evsafı uygun salih bir Müslüman olmak. Bu bir. İkinci bir vazife yüklüyor Allah bize, aklı başında her Müslümana. İkinci bir vazife yüklüyor, o da salihlikten öte bir şey, muslih Müslüman olma. Muslih ne demek? İslah edici. Başkalarını da salih kimse yapıcı. Sadece kendisi salih değil, başkalarını da salih kimse yapıcı. Bu başkası senin çocuğun olabilir. Kendi çocuğunu salih kimse yapıyorsan sen muslihsin. Eşin olabilir. Eşini iyi Müslüman yapabiliyorsan sen bir muslihsin. İslahatçısın yani. Onu ıslah ediyorsun. Komşunu ıslah edebiliyorsan, ortağını ıslah edebiliyorsan, yol arkadaşını ıslah edebiliyorsun. İkinci vazifemiz de müslah olmak. İnsanlara karşı görevimiz bu, topluma karşı görevimiz bu. Onun için hepimiz şahsen iyi olmakla yetinemeyiz. Kendi başına Müslüman olmak kâfi değil, başkalarına da iyiliği dokunan Müslüman olmalıyız. Bir ahlak kitabının başında bir Müslüman tarifi vardı. Diyor ki falanca adam çok iyidir. Etliye, sütliye karışmaz. Evinden camiye, camiden evine. Karınca ezmemeye dikkat eder. Kuşları ürkütmemeye çalışır. Fincancı katırlarını ürkütmez. Efendim kendi halinde melek gibi, tereyağı gibi, kaymak gibi bir Müslüman. Bu iyi Müslüman değil. Neden? Sadece sınır Başkasıyla ilgilenmiyor. Eğer bu, neden iyi değil? Anlatacağım. Eğer bu çoluk çocuğunu böyle yapamamışsa Allah ondan soracak. Yakasına yapışacak melekler mahkeme-i kübraya getirecekler. Önce o iyi yola sokamadığı Evlatları ondan davacı olacak. Diyecek ki, ''Ya Rabbi, bu bana İslam'ı öğretmedi, bana babalık vazifesini yapmadı.'' diyecek. Çünkü, ''Fe idâ nufiha fissûri fela ensâbe Sura üf üfürüldüğü zaman aranızda nesep bağı kalmayacak. İsrafil aleyhisselam Sura üfürüp de herkes kabrinden kalkıp maşer yerine gitti mi, Ahbaplık kalmayacak muhterem kardeşlerim. Annesini tanımayacak, babasını tanımayacak. Yani tanır da, bu benim annemdi diye, bağ kalmayacak. Annesinden, babasından davacı olacak. Kardeşinden, karısından, kocasından, evladından davacı olacak. Her mağdur, mazlum, her zalimden, kadir ediciden hakkını isteyecek. O zaman isteyecek hakkını. Onun için ilk defa çocuğu kendisinden davacı olacak. Çünkü Allah, ku enfüsekum ve ehli naren buyurmuş babalara, aile reislerine. Kendinizi de, çoluk çocuğunuzu da, ailenizi de cehenneme düşmekten koruyun. Koruyamamış, çocuk kötü yetişmiş, İngiltere'de yetişmiş, namazsız yetişmiş. Ondan sonra esrara alışmış, okumamış, efendim berdiş olmuş, babası Müslüman. Olmadı. Salih ama muslid değil, tereyağı gibi ama mantar gibi tereyağı gibi mantar gibi olunca olmaz. Şey yapacak. Çocuğunu yetiştirecekti. Demek ki salih Müslüman olmak yetmiyor. Topluma ve etrafındaki kendisine bağlı olan kendisinin sorumluluğu altındaki insanlara karşı da görevlerini yapması gerekiyor. Bir başka hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki 10 kişi ve daha fazlaya başkanlık eden her insan maşer günü elleri omuzlarını Böyle bağlanmış olarak, zincirlenmiş olarak gelecek. On ve daha fazla insana başkanlık yapmış, müdürlük yapmış, emirlik yapmış, liderlik yapmış, önderlik yapmış her insan elleri ensesine zincirlenmiş.